Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam Firavun Denizde boğulduktan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam kavmine çok fasih, beli ve heyecanlı vaazlar vermeye başladı. Kavmi Hazreti Musa'nın ilim ve marifetteki derinliğini hayran kaldı, mest oldu. İçlerinden biri, ''Ey Allah'ım peygamberi, şu yeryüzünde senden daha âlim bir kimse var mı?'' dedi. Hz. Musa, böyle bir kimse bilmiyorum dedi. O esnada kendisine vahiy gelerek, iki denizin birleştiği yerde bir kulum var ki, ona has bir ilim, ledünni ilim vermişimdir. Ümmetinin seçkinlerinden biriyle ona git diye buyuruldu. Kendisine işaret edilen zat Hızır Aleyhisselam'dı. Hz. Musa, o zatı nasıl bulabilirim ya Rabbi diye niyaz etti. Allah Celle Celaluhu, zembiline tuzlanmış ölü bir balık koymasını, bu balığın canlanıp denize atladığı, iki denizin birleştiği yerde Hızır'ı bulacağını bildirdi. Musa aleyhisselam, rivayete göre kız kardeşinin oğlu olan Yuşa bin Nun'la, Hızır'ı bulmak için derhal sefere çıktı. Ayet-i de bu hadise şöyle bildirilir. Bir vakit Musa, genç adamına demişti ki, ''Durup dinlenmeyeceğim. Ta iki denizin birleştiği yere kadar varacağım. Yahut senelerce yürüyeceğim.'' El-Kef 60 Hz. Mevlana Kuddisesi Ruh, bu hadiseyi ibret ve hikmet dolu noktalarıyla şu şekilde tasvir eder. ''Ey Kerim olan kimse, bu manevi iştiyakı kelimullah olan Hz. Musa'da gör. Bak kelim olan Musa aleyhisselam ne diyor? Bunca makama sahip olduğum halde kendimde varlık hissetmiyorum. Daha öteler için ruhuma ışık tutacak Hızır'ı arıyorum. Musa aleyhisselamın Hızır'ı aramaya karar vermesi üzerine kavme ona dedi ki, Ey Musa! Sen kavmini bırakmışsın. Senden daha aşağı mertebede olan bir zatın peşine düşmüşsün. Halbuki sen, Havf ve recadan kurtulmuş bir peygambersin. Daha ne dolaşacak, Ne kadar ve ne zamana kadar arayacaksın? Aradığın sende, Bunu sen de bilirsin. Ey sema kadar yüksek peygamber, Zeminde daha ne kadar dolaşacaksın? Musa aleyhisselam kavmine, ''Ne olur, güneşle ayın yolunu kesmeyiniz. Ben peygamberlik hilaliyim. Hızırsa velilik güneşidir. Yani benden üstün peygamberler var. Hızırsa velilerin en üst makamındadır.'' dedi. Hz. Musa devamla, ''Ben zamanın sultanı bir veli ile sohbet için iki denizin birleştiği yere gidiyorum. Hakikat ve marifete ulaşmak için Hızır'ı vesile kılacağım Bunun için de uzun müddet sefer edeceğim Ta ki ona kavuşayım Himmet ve azimet kanatlarıyla yıllarca uçacağım da ne demek Binlerce yıl gitsem Yine onu arayıp bulacağım Bu yolculuk o cevheri bulmaya değmez mi? dedi Musa aleyhisselam ve Yuşa bin Nun iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde bir yol tutup gitmişti. El-Kef 61 Bir rivayete göre Yuşa bin Nun beraberce mola verip Musa aleyhisselamın uyuduğu bir sırada balığın birden canlanarak denize atladığını görmüştü. Fakat bunu Hz. Musa'ya söylemeyi unutmuştu. Musa aleyhisselam uyanınca da ''Hadi yolumuza devam edelim.'' Belki daha çok yolumuz var demişti. Beraberce yola devam ettiler. Uzun bir müddet gittikten sonra nihayet bir ağaç altında oturdular. Buluşma yerlerine geçip gittiklerinde Musa genç adamına ''Azığımızı getir, hakikaten şu yolculuğumuz esnasında epeyce yorulduk.'' dedi. El-Kef 62 Yuşa bin Nun birden hatırladı. ''Ben onları... ''Balığın denize atladığı yerde unuttum.'' dedi. Genç adam, ''Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti.'' dedi. Musa, işte aradığımız yer orasıydı.'' dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. El-Kevf 63-65 Tasavvuftaki ledün ilmi ismini bu ayetten almıştır. Tasavvuf bilgisi bir kısım ehil zevata mahsustur ve onun özü zühd'tür. İhsan duygusuna vasıl olabilmektir. Yani bu ilim kalbi hayatla ilgilidir. Bununla birlikte kişinin bu hususta istidat ve kabiliyeti kadar mesuriyeti vardır. Kul kendi selameti için bu istidadı inkişaf ettirmeye mecburdur. Bu da nefsin teskiyesi ve tasfiyesi ile mümkündür. Ledünni ilimse tasavvuf içinde manevi eğitim sonucu ulaşılan hak vergisi vehbi bir ilimdir. Zahiri bilgiyle elde edilemez. Nitekim Hızır aleyhisselam için Cenab-ı Hak, Biz ona kendimizden bir ilim öğrettik. el kef 65 buyurmaktadır. Yine Bakara suresinde allah Teala, Allah'tan ittika edin, Allah size ihtiyacınız olan şeyleri öğretir. El-Bakara 282 buyurmuştur. Hz. Ali radıyallahu anhten şöyle bir rivayet vardır. İlmi batın, Allah Celle Celaluhu esrarından bir sır ve hikmetlerinden bir takım hikmetlerdir ki, o ilmi kullarından dilediklerinin kalbine verir. Musa aleyhisselam kendisine vahiy ile işaret edilen zatı, bir kayanın üstünde hırkasına bürünmüş olarak buldu ve selam verdi. Ben Musa'yım dedi. Hızır aleyhisselam da cevaben, ''Demek beni İsrail peygamberi olan Musa sensin.'' dedi. Musa aleyhisselam, ''Bana Allah tarafından bildirilen insanların en alimi sen misin?'' diye sordu. Hızır aleyhisselam cevaben, ''Ya Musa, Allah bana bir ilim vermiştir, o sende yoktur. Sana da bir ilim vermiştir, o da bende yoktur.'' dedi. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselamdan bu ilmi telakki etme sonu bildirdi. Zahiren akılla anlaşılması mümkün olmayan, kendisine acayip ve garaipten görünen bazı hakikatlerin hikmetini Hızır'dan öğrenecekti. Musa ona, Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. El-Kef 66 Hızır aleyhisselam dedi ki, Doğrusu sen, benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? El-Kef 67-68 Bu sözlerde Hızır aleyhisselam, Hz. Musa'nın psikolojik durumu hakkında ilk keşfi yapmış, ona bir bakıma kendini anlatmış oluyordu ki, bu tespit sonunda gerçekleşecekti. Hz. Musa'nın alacağı hisse, kendi yerini bilmek, ve bir sabır dersi almaktı. Yani Hazreti Musa'ya hal lisanı ile ''Benimle beraberliğe sabretmek senin elinden gelmez. Sen bu hususta mazursun. Çünkü bu ilmin kemali henüz sana verilmemiştir.'' demekteydi. Musa aleyhisselam ''İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.'' dedi. El-Kef 69 Hızır aleyhisselam ''Eğer bana uyuyacaksan, ben sana sırrımı açmadıkça hiçbir şey hakkında bana sual sorma. Yani tartışma şöyle dursun, sorup anlamak için bile sorma.'' dedi. Doğrusu o salih kul, ''Eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana sual sorma.'' dedi. el kef yetmiş ve o meşhur yolculuğa çıktılar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bu hikmet ve ibret dolu yolculuk şu şekilde anlatılır. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o Hızır gemiyi deldi. Musa, Halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen ziyana büyük bir iş yaptın dedi. Hızır, Ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, ''Unuttuğum şeyden dolayı beni muahize etme, işim e de bana güçlük çıkarma.'' dedi. El-Kef 71-73 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ''Böylece Hazreti Musa'dan ilk unutma vakı oldu. Bu sırada bir serçe gelip geminin kenarına kondu ve ardından su içmek üzere gagasını denize daldırdı. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam Hazreti Musa'ya, Allah'ın ilmi yanında senin, benim ve bütün mahlukatın ilmi, şu kuşun denizden gagasıyla aldığı su kadardır dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır, hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, bir cana karşılık olmaksızın, masum bir cana nasıl kıyarsın, gerçekten sen fena bir şey yaptın. Hızır, ben sana, ''Benimle beraber olacaklara sabredemezsin demedim mi?'' dedi. Musa, ''Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek mazeretlerin sonuna ulaştın.'' dedi. el Kef 74-76 Bu sözüyle Hz. Musa, artık özür dileyecek hali kalmadığını anlatmak istemişti. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbette buna karşı bir ücret alabilirdin dedi. Hızır şöyle dedi, İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. El-Kef 77-78 Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerimdi. Onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince onun ebeveyni mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. El-Kef 79-81 Duvara gelince şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. El-Kef 82 Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayete göre duvar altındaki hazine ile alakalı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın kitabında zikrettiği kenz, hazine, altından yapılmış düz, pürüzsüz bir levhadır. Ve orada şunlar yazılıdır. Kadere inandığı halde, Üzüntü ve bitkinlik içinde olana şaşarım. Cehennemi hatırladığı halde, Gülen kişiye de niçin güldü diye şaşarım. Ölümü andığı halde gaflette olana da şaşarım. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Demek ki, Başka ilimlerde öğrenmenin yarısını oluşturan sual, Bu ledün ilminde yasaktır. Burada talebenin nefsi, faaliyetten çok, kabiliyette hazırlanacaktır. Hızır aleyhisselam bu üç hadisenin hikmetini anlatırken, ''Onu kusurlu hale getirmek istedim, böylece istedik ki, Rabbin istedi ki'' diye üç farklı failden bahsetmiştir. Mutasavvıflar bu ifadelerin evliyanın üç değişik tasarruf şekline işaret ettiğini söylerler. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın velisini tasarrufta serbest bırakması, onun istediği şeyi yaratmasıdır. Buna şu hadis-i şerifte delil getirilmiştir. Allah Teala'nın nice saçı başı dağınık, kapılardan kovulan, itibar görmeyen kulu vardır ki, bir şeyin olması için yemin etse Allah o şeyi tahakkuk ettirir. İkincisi, kulun iradesinin Allah'ın iradesine uygun düşerek bir tasarrufun gerçekleştirilmesidir. Üçüncüsü de Allah'ın irade buyurmasıyla tahakkuk eden tasarruflardır. Mesela Mimar Sinan'ın ilmi kudret ve kabiliyeti, Süleymaniye Camii inşasında çalışan bütün sanatkârlardan üstündür. Bununla birlikte Sinan'ın o camideki bir mermerci ustası kadar mermer işleme sanatını bilmemesi, onun için bir kusur olamaz. Çünkü o sanatkârlar da Sinan'ın talimatı altındadır. Mermer sanatını işleme inceliklerini ondan öğreneceklerdir. Gerçekten, Ülül azm bir peygamber olan Hz. Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselama ledünni ilmi tahsil için gönderilmesi çok cali bir dikkattir. Musa aleyhisselam için ledünni ilmi bilen bir kişiden bu ilmi tahsil etmek bir nakı ise değildir. Bununla Hz. Musa'nın her şeyi bilen bir peygamber olmadığı, Allah'ın ilminden kendisine verilmeyen daha nice ilimlerin bulunduğu anlatılmış olmaktadır. Ayrıca bu ilmin kendisinden daha aşağı mertebedeki Hızır vasıtasıyla verilmesi de, peygamberlerin dahi ilahi ilim karşısında aciz içinde bulunduklarını bildirmektedir. Diğer bir hikmet de şudur ki, Hz. Musa'nın ve Hızır'ın sahip oldukları müşterek ilim, gelecek olan Zülcenaheyn'in yani dünya ve ahiret ilmine sahip olan Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemin Kadri'nin yüceliğini ve makamının en mükemmel makam olduğunu telkin etmektedir. Hızır aleyhisselam kıssası, aklın, hadiseleri ve vukuatı ancak sebeplerle düşünüp kavrayabildiği gerçeğini de çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sebepler ve bahaneler kaldırılınca, akıl, acz içinde kalır ve hikmeti kavrayamaz. Öte yandan Hz. Musa aleyhisselam, şeriat sahibi bir peygamberdir ve onu tatbikle mükelleftir. Hızır aleyhisselam da Allah'ın kendisine vermiş olduğu ledünni bir ilimle hareket etmektedir. Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselama itirazı, şer'i hudutları gözetme hassasiyetinden kaynaklanmaktaydı. Zira zahirle mükellef olan Musa aleyhisselam, halin, yani içinde bulunduğu zamanın ilmine vakıftı ve hadiseleri bu ilme göre muhakeme ediyordu. Ledünni ilme sahip olan Hızır aleyhisselamsa istikbale vakıf olduğu için Musa aleyhisselama kader tecellilerini seyrettiriyordu. Dolayısıyla Hızır aleyhisselamın davranışlarıyla ona itiraz eden Musa aleyhisselamın davranışları ilmi ilahide herhangi bir tenakuz arz etmemektedir. Hızır aleyhisselam, sadece aklın muhakeme şartlarını aşan bir ilmin icablarına göre hareket ediyordu. Demek ki, kainatta aklın hudutları dahilinde, kavranamayacak hakikatler de bulunmaktadır. O halde hakikat arayışında sırf akla istinad etmek doğru değildir. Gözün bir mesafeye kadar görebilmesi, kulağın da yine belli bir mesafeye kadar işitebilmesi gibi, Aklın da hadiseleri ve hakikatleri kavrayabilme hududu vardır. Aklın hududu aşılınca idrak mutlak bir acze düşer. Bu durumda gönlün hakka teslim edilmesi icap eder. Nitekim İmam Gazali Hazretleri de akılla ilahi sırlara layıkıyla vasıl olunamayacağı kanaatine vararak aklın ötesine kalbi hayatla geçmenin zaruretini görmüş. Ancak bu şekilde mutlak hakikate vasıl olunabileceğini ifade buyurmuştur. Gazali Hazretleri, Tehafütül felasife adlı eserinde, felsefelerin felsefelerini çürüterek aklın acizliğini ortaya koymuştur. Kendi manevi halini de şu şekilde ifade etmiştir. Aklımı gerdim, yırtılacak dereceye geldi. Ve onun bir noktadan sonra mutlak acizliği ile karşılaştım idrak ettim ki ilahi sırları kavramak için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ruhani füyü zatına nail olmaktan başka çare yoktur. Hak Teala'ya dua ve ilticalarda bulundum. Tefekkür, riyazat ve zikir gibi manevi terbiye neticesinde Ruhaniyet-i Resulullah'a kavuştum ve kurtuldum. Nitekim Hızır kıssasındaki hadiseler akılla tahlil edilirse geminin delinmesi, zahiren sahiplerine karşı haksızlık ve zulümdür. Hakikatte ise fukaranın geçim vasıtası olan geminin, zalimler tarafından gaspına mani olmaktır. Yine zahiren gencin öldürülmesi bir cinayettir. Hakikatte ise salih ve saliha olan ebeveynin, ve hatta öldürülen gencin ahiret hayatlarının korunmasıdır. Yine kovuldukları bir köydeki, Yıkılmak üzere olan duvarın tamir edilmesi zahiren mantığa terstir. Hakikatte ise iki mazlum yetime ait emanetin muhafazasıdır. Bu hallerin sırları ancak ledünni kalbi bir ilimle ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kaderin sırrı sırf akılla idrak edilemez. Çünkü kaderi tam olarak kavramak beşer idrakinin üzerinde bir keyfiyettir. Buhari'de bu kısayla alakalı olarak şu mealde bir hadisi şerif bulunmaktadır. Allah, İmranoğlu Musa'ya rahmet etsin. Eğer sabredebilseydi, daha nice acayip ve garayip hadiseleri Hızır ona öğretecekti. Mevlana Kuddisesi Ruh, ledünni ilmin bir nasip işi olduğunu ve buna nailiyetin ancak kalbi istidatla murada ilahiye bağlı bulunduğunu şu misalle ne güzel ifade eder. Yakup'un, Yusuf'un yüzünde gördüğü fevkaladelik kendine mahsustu. O nuru görmek, Yusuf'un biraderlerine nasip olmamıştı. Kardeşlerinin gönül alemi Yusuf'un hakikatini görmekten ve anlamaktan uzaktı. Ruhun gıdası aşktır, canların ki ise açlıktır. Yakup'ta Yusuf'un bir cazibesi vardı.